Alt kısım Rum Mahallesi'ymiş daha evvel. 13 tane dükkan varmış. 3 tane meyhane varmış. E, Manifatürası, e, postanesi, her şeyiyle çok zengin bir köymüş. Çok güzel bir kilisesi varmış köyün. Kilise yıkılana kadar babam okula gitmiş, Rum okuluna gidiyormuş. Öğrendiğime göre hiçbir sorunları da yokmuş. Çok güzel anlaşan, birbirleriyle kaynaşmış bir köymüş takkiye işte halk çıkana kadar. Burası ilk defa anneannemin annesini ölmüştü. Onlar adaya geçiyor, burasını da amcalarına veriyorlar. Amcalarından da biz alıyoruz. Rumlardan kalma. Ne? Aşağıda ne oturuyormuştu, yukarıda Türk'le oturuyormuştu. Ben bu kadar biliyorum. Sonra gitmişler. Refika, ben bilmiyorum. Anneannemler biliyor. Refika'nın hikayesini burada görmüyor. Refika, Atatepe köyünde yaşamış olan bir Rum güzeli. Kendisi işte mübarede dönemine kadar orada yaşamış. Hem kendisi güzel, sesi güzel. Özellikle hasat zamanında herkes onun çalıştığı zeytinlikte çalışmak istermiş. Çünkü herkesi eğlendirdiği için. Dediğim kadar Refika Altınoluklu ama bir rivayet var ne kadar doğru bilmiyorum Rum'dan dönme diyorlar. Onu da ben yeni duydum ben bilmiyordum Rum'dan dönme adı Rebecca'ydı Refika dendi diyor. Çok güzel bir hanımmış, halam gördümmüştü o anlatırdı. Kar beyazı o simsiyah saçları o dalga dalga beline kadar saçları vardı. çok güzel bir hanımmış ve çıkmazdı hiç derdi halam sokağa yani çık çıkarmazlardı dışarıya. işte nasıl olduysa pek detayını da bilmiyorum. O köylerin delikanlıları Nazmi Bey, yani işte bunun hakkında ne oluyorsa bunu Yunanlılar vuruyor şeyi Nazmi Bey'i. Rifika'da ismi geçen Nazmi Bey babamın amcasının oğlu. Nazmi Bey askerden kaçıyor. Harp zamanı askerden kaçanlar için vur emri var. Tabi Nazmi Beyin geleceği yer belli. Ada tebiye gelecek, Refika'yı bulacak. Köyün girişinde jandarmalar pusuya yatıyor. İki mezarlığın arasında Nazmi Bey'i vuruyorlar. Refika'nın arkadaşları, iki arkadaş varmıştı. Bu biri ben seviyorum, biri ben seviyorum gibilerdi Refika'yı. Sonra Aralarında bu iki arkadaş kavga çıkıyor, birini öldürüyor. Ama kimin öldürdüğünü, yani ismini ben bilmiyorum. Ondan sonra da zaten buradan Yunanistan'a gidiyor. Yunanistan'a gidince bir daha da geriye dönmüyor. <Gülüyor> merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. Programa bir Adatepe türküsü Refika'nın türküsü ile başladık. Bugün sizlere Kuzey Ege'nin Kaz Dağları'nın en güzel köylerinden birisi olan Adatepe Köyü'nden sesleniyorum. Köyün 1947 yılında inşa edilen ve 1985 yılına kadar eğitim verilen okulundayım. Bu okul 1999 yılında felsefe, sanat, sanat tarihi, siyaset tarihi, edebiyat, matematik, astronomi, arkeoloji, gastronomi gibi çeşitli disiplinlerde seminerlerin verildiği bir mekana yani Taş Mektebe dönüştürülmüş ve 23 yıldır faaliyette. Bugün Adatepe Taş Mektebe konuk oldum ve mektebin emekçilerinden sevgili Mustafa Çakılcıoğlu ile birlikteyim. Merhabalar Mustafa abi, Merhabalar. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiniz ben, Biz çok teşekkür ederiz, böyle bir değerli programda bize de yer verdiniz Büyük, büyük keyif benim için olduğumuz programda tekrar yer almak mu? ayrı bir keyif tabii Ne mutlu, çok teşekkür ediyorum Şeyle başlayalım abi, programın başında Refika'nın türküsünü dinledik Hikayesinden kısaca söz edebilir misiniz? Şimdi Refika bizim bu bölgede, bu köylerde, bu daha doğrusu bizim köye gelin gelmiş. Hangi yıl? Gelin gelmeye kalkmış daha doğrusu. Bu savaş zamanı yani Müba Kurtuluş Savaşı döner. Yeriler. Aslen bu Papazlık Köyü, Altınoluk'ta yerleşik. Çok güzel olduğu söylenen bir kadın. Şarkılar söylüyor, türküler söylüyor. İşte bu zeytin toplama şeylerinde bir hoşluk katıyor. İşte hikayeler anlatıyor. İnsanların çok sevdiği ve çok da cezbedici bir kadın. İşte bizim köyün varlıklarından birinin oğluyla bunlar söz kesiyorlar. İşte bizim köye gelin gelecek Adatepe köyüne. O sırada tabii savaş tüm ağırlığıyla devam ediyor. Damat adayımız askere çağrılıyor. Ancak gittikten sonra da kadıncağızı rahat bırakmıyorlar bu bölgede. Bu da bunu duyup askerden kaçıyor. Ama yani dini duyanlar köy yolunda bizim damat adayını öldürüyorlar. Daha sonra işte bu çeteciler var o tarihte. Bu da hem Rumlara çalışan, iki taraflı hem de Türklere hizmet veren. Bu çetecilerden bir tanesi bir çete bunu kaçırıyor. Bir müddet çeteyle birlikte kaldıktan sonra oradan da kurtulup buralara geliyor. Ee, tabi huzur bulmuyor İşte o sırada Rum ordusu çekiliyor Rum ordusu Yunan ordusu çekiliyor <gülüyor> Rum ordusu çekilirken de burada rütbeli birisiyle kaçıyor bu <gülüyor> beraberinde gidiyor ee, senelerce sonra tekrar geri dönüyor ancak kimse yüz vermiyor böyle bir şey yaptığı için işte <gülüyor> Yunan ile kaçtığı için ama burada çok yaşlı insanlar bu kadını bizzat biliyorlar işte komşusu olanlar var Hani hikayenin %95'i doğru dilden dile anlatılıyor ama ana teması bu. Onun üzerine kurulmuş yakılmış bir türkü işte Adatepe yolunda ölen birisi. Hmm. bir Acıklı bir türkü aslında. Bizim burada bütün düğünlerde hemen hemen bu çalınır. Özellikle birden fazla zaman çalınır. Davulcuların veya buradaki müzisyenlerin en sevdiği şarkıdır diyebiliriz. Bir hocamız Ege Üniversitesi'nden bir hocamız Barış Hoca, Barış Efehan Can hocamız notalandırdı ve şeye aldı. Lise müzik, Arşiv. müzik arşivini aldı. Ege Üniversitesi'nin kayıtlarında bu da var. Peki Adatepe Tepeköyün tarihinden başlayalım mı? Şimdi Tepe köyü aslında tarih itibariyle e, epi eskilere gidiyor. Yani zaten bölge e, Antik Yunan'dan beri e, işte şu veya bu şekilde bir yerleşim bölgesi olmuş. Çünkü zeytin var, kaz dağı olmasından ötürü kereste var. Bu hmm. Antik Yunan'ın hem Anadolu tarafı hem de karşı tarafta e, önemli hammadde kaynaklarından e, bir bölge Antik Yunan sonrasında orada bir yerleşim etrafta var. Antandros var, Troya var filan gibi. Troya Savaşı'nda bu taraf yani tabii ki biz Anadolu tarafıyız o tarihlerde bu bölgede yaşayanlar. Bizans döneminde daha doğrusu Roma döneminde de burası gene ilgi görmüş, ilgi, sahi, ilgi çekmiş bu benzer nedenlerle. Hatta bizim köy etrafında dolaşırken bir takım eski antik yol diyoruz, kalıntılar var. Arkeolog arkadaşlarımız hani buraların hani önemli sivil yapılar değil ama bir kalıntı olduğunu ifade ediyorlar. Bizans dönemine tarihlenen bir Zeus Altarı var. Adı Zeus Altarı ama bir sarnıç bu. Daha doğrusu bir gözetleme kulesi hmm. köy girişinde yer alıyor. Tabii daha sonra bu işte Troya Savaşında Zeus'un savaşı buradan seyrettiği hı hı, falan hı. gibi gene böyle yakıştırmalar var. Ama Mitolojik şey evet, söylenceler. Bunlar tabii ki bir yakıştırma. Hı hı hı. Dolayısıyla yani köyün geçmişi işte geç Roma, Bizans, Osmanlı, daha, sonra Osmanlı, daha öncesinde bu Karasi Beyliği Beyli. etkisi altında kalmış. Hatta rivayet tabii bu da. Ee, köyde bulunan cami o dönem karesi değil pardon hı, bunu yanlış hı, söyledim. Sorun yok. Ee, Fatih Sultan Mehmet'in e, azlettiği, ettiği işte sadrazamlardan birinin eşi tarafından e, yapıldığı söyleniyor. Ee, eski bir Osmanlı camisi mesela bu, bunun çok benzeri e, mimari olarak e, Asos'ta Hüdavendiger camisi olarak var. O tarihlerden beri burası bir yerleşim yeri. Hani kimi zaman büyümüş, kimi zaman küçülmüş. Osmanlıların daha ağırlıklı, daha Osmanlı Müslümanların ağırlıklı olduğu bir bölge. Ancak bölge zeytinden ötürü zenginleşince Midil'den buraya işçiler gelmiş. Yani Yunanlıların, Antik Yunan sonrası Osmanlı dönemi Yunanlıların bu bölgeye gelmesi aslında çalışmaya gelen Midilli'ler. Onlar tabii burada yerleşik e, düzene geçmişler. E, dolayısıyla bu köy türünün hemen hemen yani tek demeyeyim ama Ender örneklerinden biri. iki ahalinin, iki e, topluluğun yan yana, yaşadığı, yan yana yaşadığı, aynı yani komşu mahallelerde yaşadığı bir köy. Çok uzun seneler bu böyle devam etmiş. Yani köyün zenginliği üzerine de bizim Kamil Fırat Hoca'nın e, zenginliğini anlatan bir Tepe'nin tarihi üzerine Osmanlı arşivlerinden derlediği bir kitap var. Burada çok detaylı işte buradaki kilisenin yapısı efendim söyleyeyim. Buradaki mesela Kaz Dağları Madencilik diyoruz. Buradaki çok yakın yerlere kadar maden alanları belirlenmiş. Mesela şöyle enteresan bir madde var. Buradan bu madenden elde edilecek gelir. işte Hicaz Demir Yolu'na verilecek şeklinde. Bunlar hükümler. Bu Dolayısıyla e, köy hem çok zengin hem bir dönem çok kalabalıklaşmış. E, bu cumhuriyet sonrasında yani mübadele diyoruz. Mübadele şöyle yıllar. buradan e, savaş sonrası Rumlar kaçmışlar. Bir mübadele değil ama buraya Girit ve Midil'den e, göçmen aileler varmışlar. E, şey yapılmış, yerleştirilmiş. yerleştirilmiş. Onlar tabi burayla uyum sağlamışlar. Başka göçler de almış burası. İşte Pomak Türkleri gelmiş bir tarihte. Türkmenler. Türkmenler tabi ki bu. Tahtacılar. Tahtacılar. Onun da önemi şu, tahtacıların bu Kaz Dağları'na gelmesi işte, mesela bu da rivayet değil doğru. Midilli'de Osmanlı donanması işte yatarken işte arızalı gemiler bu hemen Asos'un yan tarafında Kadırga Koyu diye geçer. Hmm. Büyük bir kumsal vardır. Oraya çekilip tamir edilirmiş. işte Ağaç, nedir? Orman, orman burada. Orman burada. İşte Toroslardan getirilen bu tahtacı e, Türkmenler. köylü Türkmenleri işte ustalar da burada. burada Tadı üzerinde tahtacı. E, onlar da yerleşik düzende burada. Yörükler daha sonra buraya gelmişler. E, onların yerleşimleri var. Dolayısıyla çok ciddi bir mozaik var. Daha He, sonra tabii Cumhuriyet'in son yakın zamanlara kadar değişik bölgelerimizden insanlar bu Ege'ye e, gelen Karadenizliler, İstanbullular. Son bölge, dönem özellikle değil evet, mi 2000? Evet. Yıllardır. Onların bir yerleşimi ama burada yörük kökenli halen yaşayan işte üç kuşaktır buralara Hı -hı. ait olan insanlar var. Hı -hı. Biraz sonra belki bahsedeceğiz. Bu taş mektepte de onlar okumuşlar. Hı -hı. Bunların işte geçmişinde. Siz ne şey, kadar zamandır burada yaşıyorsunuz? 90'lı senelerde biz geldik. 90 bir arkadaşımızın tavsiyesi ile buralara geldik. Çok sevdik. Ankara'daydınız. Ank biz Ankaralıyız. Ben Ankaralıyım. Eşimle hayatımız. biz evet meslek her şeyimiz. Bizim arkadaşlarımız buraya işte bir iki tane ev almışlardı. Onları görmeye geldik ve tabii ki çok sevdik. Biz de bir yıkıntı ev alıp zaman içerisinde burayı adam edip yerleştik. Şu anda da fiili 15 senedir emeklilikten sonra diyeyim buraya tabii yerleştik. Ediyorum. Buralıyız. Bir Çanakkale türküsünü Muammer Ketencoğlu ve arkadaşlarından dinliyoruz. Karyolamın Demiri. Yeah. <laughs> Mektebi'nin hikayesinden söz etmek mümkün mü? Şimdi dedim buraya gelen işte <gülüyor> zahattinde gelen arkadaşlarımız tabi etrafa bir meraklı gözlerle veya işte araştırmacı gözlerle bakarken bu taş mektep kaderine terk edilmiş muazzam bir yapıyı fark ediyorlar. Hakikaten çok kötü durumda o tarihte e, okul. Valilikten o zaman valiliğin e, şeyin mülkiyeti okulun mülkiyeti köye ait olmasına rağmen tabii ki kullanımı kullanımı e, o tarih, milli valiliğe geçmiş. Ee, işte o bir grup arkadaş orayı işte valilikten kiralanıyor. Ee, i̇şte bir bakımı yapılıyor binanın. Ee, tabii ki işte ne yapılır? Bu Kur'an'lar arasında akademisyenler var. Ee, i̇şte Zerren Boyun Delik var. Ee, Kamil hmm. Fırat var. Hmm. Erhan Şengel hmm. var. Ee, onların katkılarıyla burası... Hakikaten adam oluyor. 1999'da ilk seminerler başlıyor. Yaz seminerleri adı altında. Bu 2019'a kadar fiili her yaz bir seminer dizisi gerçekleştirdik. Ben daha sonra katıldım bu ekibe öyle diyeyim. 2015'te de zaten bir dernekleştik. Dernek çatısı altında bu işi yapıyoruz daha böyle bir işin şey kısmı hani formal kısmını gerçekleştirdik bu dernekleşmeyle. Çok, çok değişik konularda devam ediyor. Yani seminerler yapıyorsunuz. Seminer, felsefe, atölyeler çok fazla. İşte tarih. felsefe, sanat tarihi, tarih e, müzik. Gastronomi var. Gastronomi. Değil mi? Murat abinin farklı, burada evet, bir şeyi evet. vardı anımsıyorum. Murat evet evet bu öncelikle Mariana Hanım'ın Mariana Yeresimov'un Yeresim Yeresim bir Murat. Rum mutfağı üzerine bir kitabı çıkmıştı o tarihte. E, işte Murat o, abinin diyelim. Hı -hı, benim Murat de, çok sevdiğim bir ben abimiz. de çok severim. E, onun da katkısıyla burada bir üç günlük seminer işte Rum mutfağı üzerine Rum yaşantısı. İstanbul Rumlar tabii burada. Hı -hı. Onun yaşantısı üzerine bir söyleşi oldu. Akabinde de bu Mariana Hanım'ın tarifleriyle yani annesinin hı hı. veya işte atalarının tarifleriyle burada bir otelde bir butik otelde bir yemek düzenledik. Yani türünün evet. çok Ender örneklerinden biriydi. Hı hı. Çok keyif aldık. Hı hı hı. Bu yazda yine bunun gene benzer bir şey yapmayı planlıyoruz diyorum. Şu anda tabi pandemi şu bu filan her şey tabii, belli değil. Tabii. Bu Ermeni mutfağı üzerine belki bir şeyler yapacağız. Ama daha günü belli olmadığı için Silva Hanım'ın bir söyleşisi olacak. Çok yine sen. benzer bir yemek şeyini, evet, yapacağız diye düşünüyorum. Hı. Ümit ediyoruz. Çok Planlar çünkü her zaman tutmuyor. Doğru T tahmin <gülüyor> ediyorum. Özellikle bu pandemi birçok evet. şeye engel oluyor. Ama yani internet üzerinden de etkinlikleriniz oluyor. Geçen gün şeyi izledim ben. Tango Türk çok güzeldi. Gökhan Bey'in Gökhan... bir semineriydi bu. Akça. Evet. Şimdi 2019'da bu pandemi başladıktan sonra biz 2020 ve 21'de aktif ...20'de hiç aktivite yapamadık. 21 senesinde, 2021 başında bu Zoom üzerinden... Çevirim şeyler yaptık. Yani orada da çok değişik konular vardı. İşte bu çok hızlı üzerine gitmek iyi olur, Bir özetlemek Mesela gene Zerrin İran Boyun Delik'le şeyin Emine Önel Kurt'un resim sanatında yemek üzerine bir görsel gösterileri vardı. Bu 4-5 tane diziydi bu. Hı -hı. Devam etti bu. Renesans resmi veya işte dönemsel resimlerde işte resimde ekmek, resim yani türlü türlü bir şey hani varyasyonu çok ilgi çeken bir seminer dizisiydi. Hilmi Yavuz Hoca'nın çok ender, çok çekici bir gene felsefe konuşmalarına şahit olduk. Ahmet Aslan Hoca'nın Yonya filozofları üzerine bir gene çok dizi güzel. seminerini gerçekleştirdik bizim olmazsa olmaz hocalarımızdan Vedat Ozan hocanın bu lezzet, tat üzerine bir şeyini gerçekleştirdik. Seminerini gerçekleştirdik. Murat Dağlı'nın gene seminerleri oldu. Şimdi tıklarım da var. Insan, evet. İşte Ahmet Atıl Aşırcı'nın Yeşil Düzen üzerine... ekonomi, yeni yeşil, yeşil ekonomi, düzen, Evet, yeşil çok, çok çekici bir şeyini yaptık. Hmm. Seminerini yani. dinledik diyeyim. Hmm. İşte gene gastronomi üzerine Edis Edestapan'ın bir söyleşisi vardı. Soli Özel'in bir dizi seminerleri oldu. Bu halen devam ediyor. Bu bir film üzerine, mesela bir baba filmi üzerine, işte güncel politika üzerine bir epi bir şeyi var mesela geçen şeylerde cehennem kapıları açılınca diye bir semineri oldu bu sene içerisinde burada da bu Münih 1938'den Münih 2007 bu Münih yanıyordu Edge of War filmi üzerine ama oradan hareketle işte bu Putin işte Chamberlain karşılaştırması tarih tekerür mü değil mi işte nedir Yine bir film bazında ama işte Soli Özel'in kendi diliyle bir şey yapıldı, gerçekleştirildi. Bu Soli Özel'in yine devam edecek. Bu Mayıs ayı içerisinde bir iki tane yine bir film etrafında oluşacak söyleşileri var. Tabii yine Zoom üzerinden devam edecek. Bu pandeminin ne olacağı henüz... İşte 4-5 seminerimiz Zoom üzerinden ama dediğim gibi Haziran sonrası planladığımız şekliyle giderse işler hmm. e, burada yine yüz yüze şeylere geçeceğiz. Seminerler Geçelim. salonda oluyor değil mi? Az önce evet. okulu gezmiştik. Şimdi bizim okulumuz hakikaten dönemin en gösterişli Çok taş güzel. binalarından 3 sınıfımız var. Bunlardan bir tanesinin seminer odası hatta koridoru da yine aynı şekilde kullanıyoruz. Hı hı bir sınıfımız bellek odası dediğimiz işte bu köye ve okula ait objelerin değerlendirildiği sınıf. Çok güzel. Bir, sınıf. bir de kütüphanemiz var son sınıf olarak. burada yapıyoruz. İşte o bir görselleri kullanıyoruz. Sıralar ve sandalyeler onlar orijinaldir evet. Orijinaldir. E, Bizden geldiği kadarıyla bir de Gerçek managozdan tabii. da destek alarak öğretip e, adam ettik. Güzel bir kitaplığınız var. Tasnif ediyorsunuz da, şu anda. O da değişik hocaların e, mesela bu da demin bahsettim Mariana Hoca'nın hediyesi olan bir kütüphaneye yerleştirdik. Hı -hı. Kağıt, e, kitaplarımızın hepsi Bağış. Hı -hı, Ama konu seçiyoruz tabii. tabii. Bu hani e, daha çok Anladım. Tarih, edebiyat, hani şiir hı -hı, gibi hı, böyle hı, hı. güncele çok yer vermiyoruz maalesef. Çünkü çok fazla kitap var, çok fazla bağış geliyor ama onları da bir tasdif altında tutuyoruz. Okulun Hadi, aslında şeyi de çok güzel, yerleşkesi, bahçesi var. Oralarda da söyleşiler yapı tabii, yapılıyor değil e, mi? Tabii, şimdi mekanı değişik şekilde kullanıyoruz. Bir sınıf, seminer sınıfımız var, koridor var. Çok hani 100 metre kare Oldukça geniş. Burada bahçemiz var. Bu bahçede Ağustos e, böceklerinin cırcırıyla <gülüyor> evet, evet. Bazı hocalar çok şikayet ediyorlar kendi bundan ama kendi müziğini de e, yapıyor e, konuşmacı. Çok, <gülüyor> açık havada bir şey. Şimdi tabii onu ben de öyle ifade ettim. Katılanlar da var. Hani normalde bu böyle bir okulda okunmaz. Yani çok keyif verici bir yer. Okusam ben mezun olmak istemem örneğin bu okuldan. Yani da, olabildiği e... kadar kalmaya bakarım. Bilsem de yanıtlamam sınav zorlarını. İşte ilkokulu okuyan, hemen hemen bütün burada yaşayan köylüler işte aynı şeyden bahsediyorlar Hı -hı. yani ruhu Çünkü, var e, Köy okulu işte burada hocalar hakikaten bir köyün simantında işte burada hmm. sebze meyve yetiştirmeyi işte e, ne bileyim küçük e, böyle el işleri falan yapmayı hani normal ilk öğretim hmm. faaliyetlerinin de dışında e, eğitim içerisinde bunlar. E, epi bir yaşanmışlık var burada. Çok güzel. Yani camdan bakıyorsunuz Hı. Ege Evet, bir tarafta işte Midilli'yi görüyorsunuz, tarafta bir tarafta Edremit Örfezi'ni görüyorsunuz. Arka, arka taraf tarafta Çam Ormanları, fazlığı. hakikaten hoş bir e, hava, iklim. E, evet, bir çocuk burada okumaz. Midilli demişken iki yıl önce hayata veda eden Midilli'li Solon Lekkas'tan bir şarkı dinliyoruz. Canlı bir kayıt. Kalbimde bir sızı var anne diyor bu şarkısında Solon Lekkas'ı. Thank you. I'm a Peki okulun yapıldığı yerden söz etmiştiniz. Sanıyorum bir e, şimdi gömüklük müydü? Evet. Bu, bu okul, yani köy tarihinde bir bahsedecek olursak işte köy, iki halkın iki değişik tebaanın iki Rumlarla işte Türk teba veya yani Müslüman teba diyelim. Yani Türk Demeyelim. Ee, beraber yaşadığı bir yer. İşte e, aşağı Rum e, Hristiyan mahallesi dediğimiz yerde bulunan kilise maalesef bugün yok. Yeri belli. İşte e, dokümantasyonu var. Cami duruyor. Onun etrafında oluşan bir Müslüman mahallesi var. Köyün e, Müslüman mezarlığı tabii ki duruyor ve yaşıyor halen. E, köyün Hristiyan mezarlığı ise bu. Okul yapılırken devlet tarafından okula verilmiş. Hmm. Dolayısıyla okul o Değilmiş arazinin okulmuş. üzerine yapılmış. O da buranın enteresan bir özelliği. İşte okulun kullanılan malzemeleri bir rivayete göre işte o kilisenin taşlarıyla yapıldığı söyleniyor. Ama bir tarihte buraya gelen bir taş ustası diyeyim. Ona öyle olmadığını söyledi. Yani ayrı bir taş hoca açıldığını, işte oradan buraya getirildiğini ifade etti. Doğru olabilir. Ama şey okula da çok emek vermişsiniz siz. Mesela tavandaki ahşaplar orijinal ama duvarlar sıvalıydı, değil mi siz evet, aldığınızda? Sıvalıydı. Bir onlar temizlendi. Çıkarılmış. Çok güzel dokusu olan bir taş e, yapı e, ortaya çıktı. Yerdeki Ondan mozaikler orijinal mi? Orijinal. 1936'da yapımına başladı. 43'te eğitime açılmış burası. Hakikaten bir köy okulu olarak e, gerçekten çok gösterişli. Çünkü bölgede benzer tarihte, benzer okullara baktığınızda bu gösterişi e, bulamıyorsunuz. Hmm. Ve buraya da o dönem itibariyle iyi para harcanmış. Hmm. Ki dönemi de düşünürseniz işte savaş var. Şu, yani e, büyük ihtimalle köyden de bir destek alınmıştır. para insanlardan alınmıştır. belki. Evet. Hmm. E, ve köy uzun zaman işte değişik etraftaki e, okul şeylerden, köylerden öğrenci gelmiş burada okumaya. Hatta gene bir ifadeye göre burada köyün hemen okulun yanında bir bina bu yatakhane binası sı için girişimde bulunmuş. Ancak tabii taşımalı eğitime geçince veya ona bir hani öğrenci de azalınca o projeden vazgeçilmiş. Çok güzel. Şey burada müzisyenleri de ağırlıyorsunuz. Yani konularınız içinde müzikler de var. Evet, Biraz oradan evet, söz edebilir evet. miyiz? Şimdi bizim <gülüyor> Değişik zamanlarda işte müzik üzerine şeylerimiz oldu. Konuklar mesela Konuk... Ayşe'nin burada ben konser verdiğim Ayşe, Ayşe Tütüncü. Tütüncü. Evet bir iki sene önce bir kadınlar günü vasıtasıyla bir Zoom üzerinden bir performans hmm. gerçekleştirdi. Çok keyif aldık ondan. İşte son dönemde bu Tango, Türk Tango üzerine işte Geçen hafta ben geçen de izlemiştim hafta Gökhan Akçura'nın Akçura Alper'in seminerleri oldu Alper Maral Maral'ın ki 3 tane değişik zamanlarda Müzik seminerleri oldu evet, Çok keyif aldığımız seminerlerde öyle hatırlıyorum Bunlar bir, epiyle bir şeyler dinletti bize Hı öyle bir hani hem bir atölye hem bir seminer şeklindeydi. Sonra Sumru da burada. Bit gene 20. yıl Sumru. etkinliklerimiz dahilinde bu güs kumpanyasını davet ettik buraya. Bir tesadüf işte Sumru hanım da Ağır beraberdi onlarla. Burada gelip çok hoş bir konser verdiler maalesef kaydı yok. Yani basit Hı -hı. kaydı var ama he, keşke alsaydık. O yani. düzeneğimiz yoktu. Çok iyi olduk diye Aslında şey olabilir işte sevgili Sumru'yla Orçun, o çok güzel çalışmalar yapılıyorlar. Yani belki gelecekte yeniden burada bir elbette. Biz seve edilir. seve şey yaparız. Misafir etmekten hoşlanıyoruz. Hatta şöyle, şöyle bir şey var Ağustos'ta. Yani önümüzdeki Ağustos ayında Asos'ta ilk Rebetiko kampı yapılacak Türkiye'nin. İşte sevgili İnce Saz grubundan Cengiz Onural, İvi Dermancı ve birkaç arkadaşın organize ettiği bir kamp olacak. Tabii küçük katılımlı olacak yani daha çok müzisyen insanların katıldığı ama benim hemen aklıma şey geldi. Acaba o işte dört günlük, üç günlük seminer bittikten sonra burada halka açık bir konser eski bir Rum köyü meydanda yapılabilir mi bilmiyorum ama üzerine bir kafa yoruruz belki. Çok Cengizler'le de ben bir konuşurum. Tabii müzisyenler hemen dönecek mi Yunanistan'a onu bilemiyoruz tabii. Hoş bir şey. Bu belediyeden de, küçük bir belediyesinden destek de destek belki. En azından üzerine düşünelim. Evet, olur evet. olmaz. Çok, çok memnun oluruz böyle bir aktiviteyi. Harika bir şey olur. Onu ee, takibini yapacağım. Yapmaktan. Solon Lekkas'tan bir şarkı daha dinliyoruz. Bir Anadolu halkı şarkısı Aman Doktor. Please, move I'm not done. önümüzdeki döneme dair neler yapacak Taş Mektep? Şimdi, Kısaca söz edebilir miyiz? Bu yaz seminerlerine devam etmeyi öncelikle e, istiyoruz. İşte gene e, bizim klasik hocalarımız e, muhtemelen bu, Hı -hı. burada ders olacak. Ama şu anda programların hiçbirisi Tabii, belli değil. De bir şey isim ya. veremiyorum. Anlatın. İşte dediğim gibi Ermeni mutfağı üzerine böyle bir atölye vari hem işte yemekli bir şey anlatısıyla bir şey planlanıyor. Onun dışındakiler hep olsa ne iyi olur şeyleri. O yüzden Anladım. bir şey veremiyorum. Anladım. Ama web sitesinden Heh, bizim soracaktım. Nereden bunu takip, takip edebilir açık radyo Çok memnun oluruz. Bir orada var olan bir formumuz var. E-posta linkine de tamam. şey yaparlarsa, bir e-posta olanı bırakırlarsa Oradan çok fazla. Yani ayda bir veya ayda iki defa bir bülten var bir şeyle çok bunu sert. duyurmaya çalışıyoruz. Ben de programlarımın sonunda önümüzdeki haftanın taşmak etkinliklerini duyuyorum. Yani. Çok çok teşekkür, <gülüyor> çok teşekkür ederiz. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok, çok Çok keyifli. memnun oluruz böyle kaz bir destekten. Dağları, yani çok farklı bir şey korunması gereken, yaşatılması gereken bir doğa ve Hı. tarih e, nedeler parçası kazıtları. Evet Böyle, bu Kaz Dağları tabii hani yapısı itibariyle hem e, tabiat e, koruması işte e, değişik işte antik bir takım yerleşimlerinde tabii. olduğu bir değer. Bu bir de saldırı altında. O çok fazla ha, evet. Yani bu madenler, Bu değişik altın, şekilde bunu mücadelesini veriyoruz. Ben bireysel olarak da veriyorum. İşte buradaki işte dernekler vasıtasıyla da sesimizi duyurmaya çalışıyoruz iyi bir şey oldu belki takip ediliyor bu zeytin yasası üzerindeki bu madencilik konusu da işte Danıştay'ın bir iptal hmm. duyurusu var ama bu tabi nasıl hayata geçecek, geçecek bu biliyorsunuz neredeyse 10 defadır hmm. E, hmm. böyle durmadan böyle bir kanun çıkıyor bir şekilde mücadeleyle e, bu geri çekiliyor ancak e, demek ki o kadar değerli ki bir türlü evet. o şey kaybolmuyor ilgi evet. kaybolmuyor programın sonuna geldik. Aslında muhabbet çok keyifli benim için ama tabii bir saatlik süre içinde işte müzikler de dinlettik. Ee, devam edelim ama. Yani e, çok bu ilk program olsun. Memnun oluruz. Çok süre teşekkür sonra ederiz. Yine başka konuları söylemek Sizleri buralarda olur. tekrar çok, misafir etmekten çok keyif oluruz. Benim için de büyük keyif. Çok teşekkür ediyorum. Hem taşımekte bir emek veren arkadaşlarımıza bu 20 yıl içerisinde hem de özellikle size. Ben adıma ve taş mektep mensuplarına Emekçi diyeyim herhalde. çok çok teşekkür. Ben biz de çok teşekkür ederiz. Çok Sağ çok olun. teşekkür ediyorum. Şey yapalım mı şimdi programı Ali Ekber Çiçeğin de işte Nisan 26 2006, 26 Nisan 2006'da hayata veda etmişti. O da Kazdağlarında yatıyor bugün. İşte Edremit körfezine bakan bir gömütlükte. İşte Tuncel abi'nin şeyine çok yakın bu tahtacıklar Köyü'nün üstünde Edremit Körfezi'ne bakan bir yerde. Onun türküsüyle bitirmek istiyorum izin verirseniz. Gönül gel seninle muhabbet edelim. Sevgili dostlar bugün de Babil'den sonranın sonuna geldik. Bugün Kaz Dağları'nda dolaştım. İşte sevgili Mustafa Çakılcıoğlu Taş Mektep'te ağırladı beni muhabbet ettik.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 Muhabbet edelim Gönül gel seninle Muhabbet edelim Paraya kimseyi Alma sevdiğim Alma sevdiğim Ya benim kimim var Kime yalvarayım Kaldır kalbimdeki Para gidiyor ya benimm kimim var kime yalvarayım? var kaldır göünü ki ara için Gülü ben seni sodurma haldem bilmi yer Alim bildirme, derdin söylem abi olmayana yaran sarma azdırırsın böyle yarayme Derdi bilmeyene derdin söyleme Azdırırsın bir gün yarayı Solmasa dünyada, güzeller solmaz Solmasa dünyada, güzeller solmaz Bu dünya fanidir Kimseye kalmaz, kimseye kalmaz Yalan dolanı ile Sofuluk Olmaz Böğmün Olan Bekler Berayı Yalan Dolan Sofuluk Olmaz Böğmün Olan Bekler Berayı Derviş alim ögüt, verir özüne Derviş ögüt, verir özüne Gönül lütveyledir Geldi sözüne, geldi sözüne Azrail konarsa Göğsün düzüne. O zaman getirmez İslam'ın gönü Azrail konarsa Göğsün düzüne O zaman beklemez Sırayı gönü